Değerli seyirciler hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizi anlatmak için sizlere elimizden geldiği kadarıyla genç kardeşlerimle birlikte onun hayatının çeşitli yönlerini aktarmaya gayret ediyoruz. Bugün de inşallah nasip olursa Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin tıpla ilgili hadislerini nasıl anlayacağız? Bunları nasıl anlamamız gerekiyor? Bunlara bizim için ifade etmiş olduğu anlam boyutu nedir? Bununla ilgili bir şeyler size anlatmaya gayret edeceğiz. Tabii biz her programda bir şey yapıyorduk. Yaptığımız şey neydi? Zaten o kendisi ayağa kalkıyor. Biz ona diyorduk ki, ey Safa Efendi Hazretleri, dersimizin... Oğlum sen bu Estağfurullah'ı mütemazı olarak mı söyledin yoksa bana yakışıyor da ben usulen böyle diyorum mu diyorsun? Hocam, çok müdahalar olduğu için tevbe etmek maksadıyla söylemiştir hocam. Bilerek bir de Estağfurullah diyor ki, evet. Yaz tahtaya, Allah Resulü her ne yapar ve söylerse bizim için değerlidir. Allah Resulü her ne yapar ve söylerse bizim için değerlidir. Aziz seyirciler, değerli kardeşlerim, biz geçen programda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın tıpla ilgili hadislerini değerlendirirken bir takım şeyler söylemiş ve bir noktaya gelmiştik. Bugün ona devam edeceğiz inşallah. Bugün Konumuza giriş olması hassebiyle öncelikle şunu arz etmek istiyorum. Hz. Peygamberimizin tıpla ilgili söylemiş olduğu şeyleri bir takım bilgilerden yararlanmak, etrafından öğrenmek suretiyle edinmiş olabilir mi, olamaz mı? Bununla ilgili sizlere bazı örnekler vereceğim. Bu örnekler bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahip olmuş olduğu tıpla ilgili bilgilerin Esasında peygamberimizin çevresinden, bölgeden ve yapmış olduğu yolculuklardan öğrenmiş olduğu bilgiler olduğunu ve peygamberimizin bunları kendisini sıfırdan hiçbir insan bilmezken söylemiş olduğu hususlar olmadığını bizlere göstermektedir. Birkaç hadis var bizim hadis kitaplarımıza geçen. Bunlar bizim yolumuzu aydınlatmaktadır. Ama bu esasında şunu da gösteriyor aziz kardeşlerim. Hazreti Peygamber aleyhisselam açık bir insan aziz kardeşlerim. Yani Peygamber Aleyhisselam önüne perdeyi germiş, hayattan kopmuş olan bir insan değil. İyilik neredeyse Hz. Peygamber Aleyhisselam, güzellik neredeyse, insanlığa yararlı ne var ise Peygamberimiz ne yapmıştır? Rüfayı, Hazreti Peygamber Aleyhisselam şey bundan yararlanmıştır ve insanların da istifade etmesini tavsiye etmiştir. Bakınız, Peygamber Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki aziz kardeşlerim, diyor ki Hazreti Peygamber, doğum yapmış olan, Kadınların, yani biz buna eskiden bir ifade kullanıyorduk, emzikli deniyordu, şu anda kullanılıyor mu bilmiyorum. Doğum yapmış olan kadınların eşleriyle ailevi münasebet içinde bulunmalarını esasında ben yasaklamayı düşünüyordum. Düşünüyordum, diyor Hazreti Peygamber. Yani bunun kadınlara zararlı olabileceğini varsayıyordum. Ama baktım ki diyor Hazreti Peygamber, Bizanslarla Farslılar, Bunda herhangi bir mazur, mazuriyet, engel, beis görmüyorlar. Onların bu uygulamaların örnek almak suretiyle ben de ümmetime bir yasaklama getirmiyorum diyor Hazreti Peygamber. Bu bize neyi gösteriyor? Esen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın etraf ülkelerdeki bilgiden, birikimden, uygulamadan yararlanmış olduğunu bizlere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz göstermiş oluyor. Arkadaşlar ikinci örnek vermek istediğim örnek de şudur. Ashab-ı kiramdan Ubey bin Kaab adlı bir Sahabi var. Hazreti Peygamber aleyhisselam, arkadaşlar, rahatsız olan bu Ubey'i tabibe gönderiyor. O zamanki hekim dediğimiz, eski Arapçayla hakim dediğimiz insana gönderiyor. Ve Peygamber aleyhisselamın göndermiş olduğu Ubey'e tabip dağlama yapıyor. Dağlama Peygamberimiz zamanında önde gelen tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Ama bu bize neyi gösteriyor? Demek ki peygamberimizin Medine'sinde dağlama yapılıyor. Peygamber Aleyhisselam bunu biliyor ve hastayı oraya gönderiyor. Bu onun bir anlamda neyi anlamına gelir? Bu işi onayladığını, tasvip ettiğini gösterir. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim size değerli kardeşlerim. Sahabeden Esad bin Zurare adlı bir sahabe var. Esad bin Zurare bu göğüs anjininde yakalanıyor. Göğüs anjininde yakalanıyor. Hz. Peygamber aleyhisselam tabi çok sevmiş olduğu bir insan bu sahabe-i kiram. Hz. Peygamberimiz de kendisi de dağlama yapar bir insan. Ona dağlama yapıyor. Yapmadan önce de Yahudiler diyorlar ki eğer peygamberse, burası çok önemli, eğer peygamberse göstersin bakalım büyüklüğünü. Çok sevdiği arkadaşını iyileştirsin diyorlar Yahudiler. Hz. Peygamber aleyhisselam tedavi uyguladıktan sonra dağlama yapıyor. Tabi ağır bir hasta. Yani bugün de modern hastanelerde yattığınız zaman herkes hastaneye yattıktan sonra sağlam çıkacak diye bir şey var mı? Yok. Değil mi? Hatta Öz... sözleşme imzalattırıyorlar ameliyatlara girerken. Doğru. Yani bu tedavi sürecinde ben iyileşemezler hayatımı kaybedersem tüm sorunları üzerime alıyorum diye imzalattırıyorlar. Sen hiç öyle imzaladın mı? İmzaladık hocam. Ne ameliyat Ben Yani ben imzalamadım da <gülüyor> yanımdaki... imzalayanlarını gördüm. <gülüyor> evet hocam. Evet. Şimdi dediğin gibi hakikaten öyle. Ben de birkaç kere imzalamışlığım var. Şimdi burada Yahudiler diyorlar ki, hadi bir göstersin bakalım madem o kadar büyük peygamber, gerçek peygamber, dağlasında veya başka bir şey yapsın da iyileştirsin Esad bin Zürare'yi. Peygamber aleyhisselam o günkü coğrafyada bilinen bu tedavi yöntemi dağlamayı uyguluyor ama hasta, ağır bir hasta. Sonuçta rahmetli oluyor Esad bin Zürare. Ama bu bize bir şey göstermiş oluyor. Hz. Peygamber aleyhisselamın bu uygulaması mucize olmuş olsaydı, Hakikaten o zaman bunu sorgulamamız gerekir. Bu bize neyi gösterdi? Peygamber Aleyhisselam o günkü coğrafyada uygulanan tedavi yöntemi ne ise Aleyhisselatü Vesselam ondan yararlanmıştır. Bu bize aynı zamanda Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın az önce ifade etmiş olduğum dönemin bilgisinde yararlanmasını göstermesi açısından yitik aziz kardeşlerim. Hikmet Müslüman'ın yitidir. Nerede bulursa onu çekip alır. Dolayısıyla zamanımıza da bu böyledir. Yani biz şöyle bir şey diyor muyuz? İşte falan alandaki bilgiyi gayrimüslimler icat etmiştir. Biz onu almayız, biz ondan uzak kalırız. Böyle bir şey diyor muyuz? Demiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kendi dönem şartları içerisinde o bilgiden yararlanmıştır. Değerli kardeşlerim. Başka bir şey daha var. Yakup, Eyüp. ya Ben bugün ve yarın ve ertesi gün öncesi hep isimleri karıştırıyorum. Evet, Eyüp, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sevmiş olduğu sahabelerinden bir tanesi de Saad bin Ebi Vakkas'tır. Bu Sa'd bir Ebi Vakkas rahatsızlanıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanının tabiplerinden olan Haris bin Keled'e, unutmayın bu ismi, Haris bin Keledeye tedavi olması için onu gönderiyor. Haris bin Keled'in özelliği de şu az kardeşlerim, İran tıbbını çok iyi biliyor. Abdülbaki, İran tıbbını çok iyi bilen bir insan ve ona gidiyor tedavi oluyor. Ama bu bize neyi gösterir? Demek ki Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanın tıbbından yararlanan, bir insan. Hocam, Bunun ben, yanında... Ben bir soru sorabilir miyim? Buyur. Şimdi hocam genel toparlayacak olursak, olursak Hz. Peygamber e, insanların yaptıklarının din e, süzgecinden geçirip e, öyle mi insanlara sunuyordu veya başka bir yöntem mi e, kullanıyordu? Şimdi bir kere Hz. Peygamber senin sıfatını göz önünde bulunduracak olursak elbette Hazreti Hz. Peygamber'in bir süzgecinden geçirmesi gerekiyor. Buna ben birazdan inşallah nasip olursa değineceğim. Yani şu var, Aziz Peygamber aleyhisselam dini aykırı haram olan bir şeye gözünü kapaması olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Yani bunu tahayyül diyorum, Geçen bölümde de kıyafet evet. hususunda da aynı şeyi söylemiştik, evet. tıp hususunda da aynı çizgiyi koruyacak. Bravo, bravo. Şimdi Ebu Rimse et temi adlı bir zat geliyor, tabip, Hz. Peygamberimizi ziyarete, babası da tabip. Peygamber aleyhisselam arkasında bir çıban gibi bir şeyi görüyor, uru görüyor, diyor ki isterseniz diyor, ben bunu tedavi edebilirim diyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam'da muhtemelen rahatsızlık vermemesi nedeniyle bunu istemiyor Peygamberimiz. Ama bu bize bir şey göstermiş oluyor. Kendi dönemindeki insanların tıbla ilgili uygulamalarını bizlere göstermiş oluyor. Ama en son anlatacağım örnek hepinizi biraz çarpacaktır. Hz. Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe'nin yeğeni var. Urve. Urve bin Zübeyir. Şimdi Hz. Peygamberin vefatından sonra aziz seyirciler Hz. Ayşe Validemiz iki tane önemli görev ifa ediyor. Hazreti Ayşe annemiz iki görevi ifa ediyor. Bir tanesi ümmetin hoca annesi oluyor. Bu ifade hoş bir ifade. Bunu ben kendim Hazreti Ayşe validemize uygun buldum. Hoca anne. Ümmetin hoca annesi. Nasıl hoca annesi? Dini konularla ilgili herhangi bir tereddütler olursa Peygamber aleyhisselamın yanında çok bulunduğundan dolayı özellikle de Bayanlarla ilgili durumlar ve peygamberimizin ev içi ibadet, ailesiyle olan ilişkiler aslında bir şey öğrenmek istediklerinde müracaat edecekleri birinci insan kimdir? Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe Valide. Ama şimdi anlatacağım yönünü bilmiyor olabilirsin. Hazreti Ayşe Validemiz, Abdülbaki, Hazreti Ayşe Validemiz tıpla ilgili kendi dönem şartlar içerisinde çok yüksek bir bilgiye sahip. İnsanlar geliyorlar bir takım rahatsızlıklara kapılınca Hazreti Ayşe validemize ne tavsiye edersiniz diye ondan tavsiye alıyor. Hep aile münasebetleriyle ilgili sorularıyla biliyoruz, Sorulan sorularıyla tanıdık hocam. Evet. Bu yönünü hiç duymamıştık. Evet, şimdi onu Bunun duyacaksın. Sebebi nedir? Yani niye? Yani... Evet. Onun bir sebebi var. Bir kere şunu söyleyeyim. Hazreti Ayşe annemiz ben anne ifadesi hoş, anamız demek bana biraz daha sıcak geliyor. Hazreti Ayşe anamız, az kardeşlerim, çok zeki bir insan. Yani böyle bilgisayar hafızası var. Kapıyor mesela. Hiçbir şey unutmayan bir yapısı var. Şimdi bu Ur ve soruyor Hazreti Ayşe annemize, anamıza. Diyor ki tezecim diyor bakıyorum diyor bu tıpla ilgili sen maşallah'ın var yani. Sen ama Hz. Peygamber'in yanında olan bir insandın. Yani sen bu kadar bilgi birikimini elde elde ettin. Nereden elde ettin? Kazandın diye soruyor. Hazreti Ayşe'nin cevabı çok hoş. Diyor ki arkadaşlar malumunuz olduğu için Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın son dönemi Hastalık. Hastalık. Rahatsızlık geçirmiş olduğu bir dönemdi. Diyor ki Hz. Ayşe annemiz, peygamberimiz o rahatsızlık döneminde Arap Yarımadası'nın coğrafyanın bir kısım bölgelerinden tabipler, hakimler peygamber aleyhisselamı tedavi etmek için gelirlerdi. Ben de diyor onlara bakardım. Ne yapıyorlar, neyi neyle karıştırıyorlar. Benim bu bilgimin kökeni diyor, oraya dayanmaktadır diyor Hz. Ayşe annecimiz. Şimdi dolayısıyla bütün bu vermiş olduğum örnekleri, beş tane örnek vermiş oldum. Bu beş örnek bize neyi gösteriyor? Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın dönemindeki tıbbi, tıbbi uygulamalar gösterdiği gibi Peygamberimizin kendisinin de bu bilgilerden yararlanmış olduğunu bizlere göstermektedir. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı bu sunmuş olduğu, söylemiş olduğu veya tavsiye etmiş olduğu o da kendisini icat etmiş olduğu bu bilgiler o dönem şartları içerisindeki insanların uygulamış oldukları geleneksel tecrübeye dayalı olan bilgilerdir diye düşünüyoruz. Evet. Peki, şimdi sen bir şey sormuştun. Evet. Tekrar mı Bir sorayım? daha sor. Soruyu unutulmasın. Unuttuk zannedilmesin. Evet. Peygamberin e, bu dini tıbbi e, yöntemlerle alakalı insanların söylediklerinin din süz süzgecine tabi tutuyor muydu yoksa tutmuyor muydu? Evet. Sen de bir şey demiştin Abdülbahti ona. Ne demiştin? Bir şey söylemedik ki. Demedim, fay demişti o zaman. Sen mi dedin? Evet. Demişimdir de hocam unuttum. Ben diyorsun ne yediğimi unuttum. böyle yedim mi? Yedim hocam. Evet. Ömer Faruk Hazreti Peygamber Aleyhisselam evet. Aleyhisselatü Vesselam Bu tip tıbbi meselelerle ilgili arkadaşlar üç tane duruş sergiliyor Peygamberimiz. Üç duruşu var Peygamberimizin. Birincisi kıymetli kardeşlerim eğer yapılan tedavi yöntemi İslam'a aykırı ise peygamber aleyhisselam dur diyor. Mesela peygamberimiz zamanında içki ile tedavi yaygın olarak kullanılan bir yöntem idi. Olarak mı yani, herhalde kendinden geçirince aralarda <gülüyor> gitmiş kabul ediliyor idi muhtemelen. tam bilemiyoruz evet. Yani Dolayısıyla içki de tedavide olduğu gibi dinin prensiplerine aykırılık söz konusu ise Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne yapıyordu? Orada müdahale ediyor. İkincisi arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselam müdahaleyle iyileştiriyor idi. Müdahaleyle. Yani bir tedavi yöntemi, eğer bir müdahaleyle şer'ileştirilebiliyor ise, İslam'ileştirilebiliyor ise, Peygamber Aleyhisselam onu da ne yapıyordu? Din çerçevesi içerisine alıyor idi. Mesela? Mesela? Rukiye. Okay. Bravo. Açıkla. Hocam, Dua'yla yani hocam. Ee, Birtakım işte sözlerle, büyülerle veya işte cinler vasıtasıyla şey, bir şeyler söyleyerek insanları tedavi etme etmeye çalışıyorlarmış. Önceden Peygamber Efendimiz de bu şeylerin hurafi olduğunu, yani yanlış olduğunu, tasfiye şirke edip, bulaştığını dine uygun söyleyip, olan şekliyle Kur'an-ı Kerim ayetleriyle veya dualarla e, bu, bunu bu, bu şekilde düzelterek evet. yapmayı tavsiye etmiştir hocam. Şimdi şöyle bir açılım yapayım istersen Safa sen sözü almadan. Esasında bu Rukiye dediğimiz okuyarak asil seyirciler tedavi etme yöntemi cahiliye döneminde var. Var. var. Ama Allah'ı anmakla birlikte yani Allah'ı bir kenara koyarak Allah'ı anmaksızın yapmıyorlar Rukiye'yi. Ama bütün latını, menatını, uzasını ne varsa hubeli hepsini de işin içerisine katmak suretiyle ne yapıyorlardı? Okuyarak insanları tedavi etmeye gayret ediyorlardı. Hz. Peygamber işte Rukiye'ye bir müdahale yapıyor. Ne yapıyor Safa? Allah şirke kaçabilecek şekilde hocam. olanları kenara bırakıyor, onları yasaklıyor. euzu besmeleyle ile ve Kur'an ayetleriyle duanın yapılmasını söylüyor. Şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam, diyor ki bana yaptığınız rükkeleri bana arz edin diyor. Bana arz edin diyor. Şirkten diyor onları arındıralım diyor Hazreti Peygamber aleyhissalâmi. Şirk olmadıktan sonra diyor, şirk içermedikten sonra... Burada ne anlıyoruz? Bakın, şirk içermedikten sonra demek Allah'ı anıyorlar. Ama Tabii. içine başka şeyler de karıştırıyorlar. Şirk içermedikten sonra diyor Aleyhissalatu vesselam ruhkiye yapmanız herhangi bir sıkıntı beyis yoktur ve aziz peygamber zamanında da bu işi yapan insanlar var ama işin şu tarafı var aziz seyirciler ticaretini yapmıyorlar. Buna dikkat edelim. Evet. Yani para almak için değil, insanlardan bir şey kazanmak için değil, sırf Müslüman kardeşi düzelsin, iyilesin diye Allah adına yapılan dualardır bunlar. İşin ticareti değildir. Buna lütfen dikkat edelim. Üçüncü şıkta, az seyirciler. Bir, neydi? Esvert. Birincisi, birincisi neydi? Hocam birincisi İs İslam'a aykırıysa islam bunu kabul etmiyorlar. Hasan. İkincisi... İkincisi eğer İslam'a İslamlaştırabilirse İslamlaştırılabilir. Müdahale uygun, ile uygun, İslamlaştırma uygun. var. Üçüncüsü de haliyle? Evet. Uygunsa devam ettiriyor hocam. Eğer İslam'a uygunsa devam ettiriyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değilse... Takrir yani. Biz buna ipka diyoruz. Hz. Peygamber aleyhisselam onu olduğu gibi bırakıyor. İdi. Takrir Mesela nedir? Misiniz? Mesela nedir? Örnek vereyim. İsmit, çörek otu, bal... Hacamat. Hacamat. Başka ne var? Diş temizliği, fırça, misvak gibi eğer dine aykırı bir şey söz konusu değilse Hz. Peygamber aleyhisselam bunları bırakmıştır. Havram tamam tekrar arkadaşlar? söyleyebilir misiniz hocam? Ne? İpka Kavram. etmek, ipka. Sen şimdi devlet memurluğu yapmadığın için bilmezsin. Yok. Polis kardeşlerimiz benim şimdi anlatacağım şeyi çok iyi bilirler. Şimdi polis memurluğunda diyelim ki bir yere tayinin çıktı. Zannedersem 4 yıl. Dört yıl gidiyorsun oraya. Sonra gittin ki orası çok hoşuna gitti. Bir dilekçe veriyorsun. Buna ipka A, dilekçesi deniyor. İpka. Yani ben bir yıl daha burada bırakılmak istiyorum. Ebka, yubkı, ha, bayıldım, i̇pka, yupki, ipka. Arapçadan ben... geliyor. Evet. evet. Ebka, yubkı, i̇pka, yupki, tamam. ipka. Bırakmak. Evet. Bugün Buyur. Az önce şey dediniz de hani bu yapılan tedaviler yönteminin sonucunda herhangi bir ücret alınmamıştır diye. Bu her zaman mı böyle olmuştur? veya hani Böyle olan hadisler nasıl Şu var? Peygamberimiz zaman? zamanında Aleyhisselatu vesselam, az kardeşlerim din tüccarlığı yok peygamberimiz zamanında. Ha yok din Şu tüccarlığı var. değil onun şeyin... Ama bir örnek de... var. Madem sordun Esfert şimdi bir kabilenin oradan geçiyor sahabe-i kiram. Evet hocam benim de aklıma o Sen geldi. zaten bilerek soruyorsun onu belli evet. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> benim bilip bilmediğimi... Yanlışlık mı var diye evet. aklıma geldi acaba. Beni sınamak için sormadın yok, değil mi? Estağfurullah hocam. Ha, estağfurullah. Ha, estağfurullah hep. Yok. Estağfurullah'tan gidiyoruz, evet. Çok tövbe karı evet. Şimdi Aziz kardeşim, şimdi din ticareti yapmak yok. Bu ayrı bir şey. Şimdi ama adam sana bir hediye ikram ediyor. Sen bir beklentin yok. Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam zamanda olan bir olay var. Sahabe-i kiram Medine dışından uzak bir yerden geliyorlar. Bir kabilenin oradan geçerken tabi iklim sıcak, perişan durumdalar. İstiyorlar ki o kabile onları misafir etsin. Tabii adam hiç yanaşmıyor kabile reisi. etmiyor tabi. Etmiyor. Onlar da mecburen kabilenin dışında, köyün dışı diyelim biz bugünkü ifadeyle. Köyün dışında orada hani Türkçede bir ifade var. Kös kös oturuyorlar ne yapacağız diye bu sıcakta karnımız aç yemek yok. Fakat kabile reisi Azizim bir hasta oluyor. Bir hasta oluyor Allah'ın bir ne diyelim hikmeti. Adam hasta oluyor oradakiler kabilen içerisindekiler uyguluyorlar bir şey beceremiyorlar. Bizimkilerde tabi bu rukiye işini güzel dua yapan insanlar var. Sonuçta şifa verecek olan Allah Allah. Allah'tır. Rukiye yapıyorlar, okuyorlar o insana. Sonra adam iyileşiyor. Tabi bunun karşılığı olarak yemek kesiyor hayvanı. Hayvanı kesiyor, bunların karnlarını güzelce doyuruyor. Bunlara biraz daha et veriyor. Yolda yersiniz diye. Gelince bunları Azze Peygamber Aleyhisselam anlatıyorlar bunu. Peygamberimiz de buyuruyor ki etten biraz da bana getirseydiniz diyor. Yani olayı Hz. Peygamber aleyhisselam tasvip ediyor, burada bir güzellik daha var, Hz. Peygamber aleyhisselamın insani boyutu, evet. şakalaşması. Yani biz de mesela bir peygamber tasavvuru çiziyoruz, biz böyle hep somurtkan, hep böyle ciddi duran, gülmeyen, öyle bir, biri değil ya Hz. Peygamber aleyhisselam. Şakalaşan, tabi ahlak sınırlar içerisinde, asla böyle ahlakın dışına çıkmayan bir arkadaşlık boyutu var Hz. Peygamber'in ya. Aziz seyirciler, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı anlamak, Hazreti Peygamber Aleyhisselam ashabını bu kadar sevmesi, ashabın onun için kurban olması, ashab kiram, anam babam sana feda olsun derken bunlar iş olsun, laf olsun diye, kefe dolsun diye söylenmiş olan sözler değil, değil, değil, aziz kardeşlerim. Değil. Bakın ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Buradan Hazreti Peygamber ne kadar büyük olduğunu anlarsınız. Şimdi aklıma geldi. Safa, Medine ile Bugünkü Yemen'in arasındaki mesafe tam 1463 kilometre, biliyor musun? Bunu niye anlattığımı size söyleyeceğim. Tam 1463 kilometre. Bunu kafama nasıl kodladım? Fatih Sultan Mehmet Han'ın... 1453 artı fethetmesi. 10. Oradan kodladım kendim. 1453'ten 10 sene önce. He, sonra. sonra. Sonra mübarek. Önce. 1453 artı 10. He. 1453 artı 10. aklınıza böyle kalabilir ama Osnan'ın fethinden aklıma koydum. Burada diyeceğim şey şu an kardeşlerim. Sevgili seyirciler, Muaz bin Cebel hepiniz ismini bilirsiniz. aya aksak olan bir insan. Topal bir sahabedir. Ebu Musa şar ile 1463 kilometre yolu tepiyor. Bir de bunun geri dönmesi var. Karşılığında hiçbir dünyalık yok. İşte Hz. Peygamber Aleyhisselam ona nasıl bir ruh vermiş ya? Değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Ben sizin hocanızım kaç yıldır ben size desem şu Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gidin 450 km Allah bilir yeni çağaya gelmeden geri dönersiniz. Veya arabaya atlayıp gidersiniz otobüse atlayıp. Veya belki hiç gitmezsiniz. Büyük ihtimalle de bu olur. Evet. Hocam imkan varken otobüste gidilir yani. <gülüyor> bu bize neyi gösterir? Aleyhisselam Efendimizin ashabı vermiş olduğu o yüce ruhu bizlere göstermiş oluyor. Aleyhisselam'ın bu vesileyle Tekrardan almış olduk. Bu bize neyi gösteriyor Az kardeşlerim? Hazreti Peygamber aleyhisselam ipka kelimesini az önce kullandım ya Yakup. Şimdi Hazreti Peygamber 3 tane şey kullanıyor. 1- ipka yapıyor. 2- İslah yapıyor arkadaşlar. İslah yapıyor. ilga yapıyor. Bir daha söyleyelim. ipka, ilga, ıslah. Unutmayalım bunu inşallah. Bir sıralama yanlış söyledik hocam. İpka, ipka, bırakmak. Islahı ikinci sıraya almamız lazım. Çünkü tamamen iptal etmiyor. Isla düzeltiyor, Şer koruyor ileştirme. yine. Üçüncüsü de ilga ediyor Hazreti Peygamber atıyor. Kaldırıyor. Mesela dedi ki falokları çok kullanılır, Rismin vazlık Ha rismin şeytan deniyor. Dedi ki üfürükten bu rukye işte şirke bulaşmış olan üfürme olayını Hazreti Peygamber sen bırak diyor bir tarafa. Bunu ıslah ediyor. Bunu dini rukye Dönüştürüyor Hz. Peygamber aleyhisselam. Tamam arkadaşlar? Şimdi biz bunlara nasıl bakacağız? Onu ele almaya gayret ediyoruz. Öncelikle şunu ifade edeyim değerli kardeşlerim. Hz. Peygamber aleyhisselam bu uygulamaları bir kere şu kesin. Peygamberimizin kendi dönemindeki en güzel bilinen en üst tedavi yöntemleriydi. Tamam. Peygamberimiz dönemindeki bilinen en üst en iyi tedavi yöntemleri idi. Yani şu yok. Daha iyi bir tedavi yöntem vardı. Peygamber Aleyhisselam işte bunu uygulamadı. Hayır. Mesela dağlamak. Dağlamak esasında ne yapıyoruz? Demiri kızdırıp, kızdırıp yaralı bölgeye bastırıyorlar hocam. Ha bu yani öyle kolay tahammül edilebilecek olan bir şey değil. Özellikle ağrılan iki şeyde kullanılıyor. Bir ağrıların tedavisinde asilerciler, ikincisi de kanamalarda, kanamalarda yaraları Hatırlayın savaşlarda bir şey oluyordu bu ile ilgili. Hatırlayan var mı? Hocam kılıçta kolları kopuyor işte bacağı ayağı kopuyorlar. Onu dikmek mümkün de olmadığı için kanamayı durdurmak için mecburen dağlama yapıyorlar. Her an hazır ateş ve demirler zaten dağlamak için evet. ditiliyor. Savaşlarda aziz kardeşlerim değerli seyirciler Safa'nın söylediği gibi savaşlarda ateş ve demir sıcak demir orada sürekli saklanıyor. Çünkü Peygamberimiz döneminde uygulanabilecek en üst tedavi yöntemi diyelim ki sahabenin sahabe içerisinde Safa Çolak insanlar çok fazla bu savaştan dolayı yani kılıç darbelerinden dolayı ona şimdi ameliyat masasını kurup ameliyat etmedik, etmek mümkün olmadığından dolayı o günkü hani basit düzeyde uygulanan en iyi tedavi yöntemi uygulanıyor idi. Şimdi biz böyle yaralanmalarda falan ki bugün tıpta yalnız dağlama uygulanıyor ha. Ben bir tıp profesör hocamızla konuştum. O bana tabii öyle ateşe batırıp o şekilde değil de hafiften dağlama yöntemini uygulandığını söyledi. Şimdi burada bizim demek istediğimiz şey şudur arkadaşlar, bu Hz. Peygamber aleyhisselam zamanındaki en üst tedavi yöntemi olarak uygulanan bir yöntemdi. Şimdi biz bunu böyle en üst ila bir müze gibi değerlendirecek olursak o zaman zamanımızdaki o tıbbi gelişmelerden istifade etmenin önünü kapattığımız gibi insanları da zor olan tedavi yöntemlerine sevk etmiş oluruz ki... Bu Hazreti Peygamber'in istemiş olacağı bir şey olmaz, sana söz vereceğim. Tamam, Aziz kardeşim bak, Abdülbaki. Bak, Hazreti Peygamber esasında burada bir şey yapmaya çalışıyor, bizim için. Diyor ki, Hazreti Peygamber bize zımnen, öyle bir ifadesi yok da, benim önümde şu seçenekler var, şu imkanlar var. Bana bir bak, ben bunlardan istifade ettim mi diyor Hazreti Peygamber. Bize bunu diyor zımnen, evet. bir bak diyor ya ben, Zamanındaki tedavi yöntemlerinden istifade ettim mi etmedim mi? Etmem. Ettim. Sana düşende nedir? Benim yolumu takip etmektir demek istiyor aleyhisselatü vesselam. Peygamber aleyhisselam bize bir ufuk açmıştır Hazreti seyirciler. Dolayısıyla biz Peygamber aleyhisselamın bu açmış olduğu ufukta yürüdüğümüz zaman Esasında yine biz Hazreti Peygamber aleyhisselamın sünnetini tatbik etmiş oluyoruz bak bu çok önemli. Yani sen şimdi dağlama yapmasan bile, dağlama evet. yapmasan bile Aleyhisselatü Vesselam'ın o yöntemini yani bu yola girme yöntemini benimsediğin için, Resulü kendine rehber aldığın için peygamber gibi kendi dönem şartlarında en güzel tedavi yöntemlerini uygulamaya gayret ettiğin için esasında sen yine Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın peşinden gitmiş oluyorsun. Burada böyle bir incelik söz konusudur. Yeter ki biz niyetimiz her zaman Aleyhisselam'ın peşinden gideceğiz diye sağlam tutalım. Tamam yöntem değilse bile bak, yöntem değilse bile Bizim amacımız Resulü kendimize yine rehber aldığımız için benim kanaatim odur ki yani biz bugün farklı bir tedavi yöntemi uygulasak bile Aleyhissatü vesselam'ın o yöntemini benimsediğimiz için yani en güzeliyle tedavi olmayı ben bunun içinde bizim için bir haseneye dönüşeceği inancındayım. Evet. Çünkü ben yine Resulullah'ı taklit etmiş peşinden gitmiş oluyorum bir şey midir? Evet. Hocam evet. efendi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem e, uyguladığı yahut itiraz etmediği tedavi yöntemlerini e, kıyamete kadar devam ettirmeli miyiz veya kıyamete kadar devam ettirmeyebilir miyiz? Şimdi bak ben sana bir ayet-i kerimeden örnek vereyim. Bismillah sen hafızdın değil mi? Elhamdülillah. Bismillah ve e'ittu lehum Hadi bakayım. Yüklenmedi ha. <gülüyor> bir kez. Ve e'ittu lehum mes tata'tu min kuvve min ribatil hayl. Ha, evet. Şimdi bu ayet-i kerimeyi biliyorsunuz. Yani savaşla ilgili aziz seyirciler. Allahu Teala bu ayet-i de bizlere diyor ki küffar için, sizin düşmanınız için, yani sizi boğmak isteyen zümre için elinizden gelen hazırlığı yapın ve de savaş için ne yapın? Atlar evet. hazırlayın. Tamam. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu ayet-i kerimeyi okuduğumuz zaman elbette ki at zamanımızda, ordumuz hala güneydoğuda falan dağlarda, Kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Yani öyle çok fazla olmasa bile kullanılıyor. Hatta şehir içinde de, böyle toplumsal olaylar, var. müdahalelerde. Hatta Cumhurbaşkanlığımızın da bir atlı şeyi var. Aziz seyirciler onlar, Cumhurbaşkanlığında bir at birliği var. Bizim fakültenin önünden arada bir, böyle onlara bir antrenman yaptırıyorlar anladığım kadarıyla. Fakültenin önünden geçiyorlar. Böyle çok güzel oluyor seyretmesi yukarıdan bakınca. Şimdi ama burada demek istediğim şey, aziz kardeşlerim, Şimdi ayet-i kerimede ve aittu lehum mestata'tu minkuve onlara elinizden geldiği kadar hazırlık yapın diyor. Tamam. Elinizden geldiği kadar ne demek hocam? Ne demek? Gücünüzün yettiği kadar, o gün bildiğiniz kadar. Minkuve diyor zaten. Bulabildiğiniz. Hem de kuvvetinizle. Ve ribatil khayl. ve atlar hazırlayın. Biz şimdi bu ayet-i kerimi okuduğumuz zaman hepimiz hepiniz şunu diyorsunuz aziz seyirciler. Buna da Allahu Teala atları hazırlamamızı bizden istedi ama bu şu anlamına gelir, peygamberimiz zamanında en hızlı ulaşım at aracı at. Dolayısıyla Allah o zaman da tanklar hazırlayın, debbabe hazırlayın diyecek hali yoktu. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Kendimize bir çığır açıyoruz. Rabbimiz bize Müslümanların ellerinden gelen bütün imkanları ortaya koyarak her türlü hazırlığı İslam düşmanlarına karşı yapmalarını emrediyor. Zaten Hz. Peygamber aleyhisselam da bereket atların alımlarındadır buyuruyor, hadis-i şerefleri var. Biz şimdi hani az önce dedin ya, bunlar kıyamete kadar aynıyla mı biz taşıyacağız. Biz ne yapıyoruz? Müslümanlar ufku açık zümredir. Ümmet böyledir. Bu hadisi bir teşvik unsuru olarak almak suretiyle buradan işte insansız hava araçları, savaş uçakları, başka neler var? Zırhlı araçlar, aklınıza ne geliyorsa veya diğer mühimmat, teçhizat bunları ortaya koymak için ne yapıyoruz? Kendimizi, çabamız, emeği ortaya koyuyoruz. Evet. Ne yapıyoruz ama? Bunları Olduğu gibi kıyamete kadar taşımayacak halimiz yok. Yine bunlardan yararlanma imkanımız var ama, Tabii. atlardan vesaire. Dolayısıyla bizim, Abdülbaki, burada odaklanmamız gereken şey nedir? Buradaki, az önce ifade etmeye çalıştığım ruha, bize verilmek istenen mesaja, doğrudan aletin, çünkü alet bir aracıdır. Aletin kendisine değil, orada bize verilmek istenen ruha odaklanmamız güzel olur. Bunu yapabilirsek, kesinlikle ben, hem Rabbimizi, hem de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i çok daha güzel anlamış olacağımız düşüncesindeyim. Ki Müslümanlar da hamdolsun özellikle zamanımızda bu ayetlerin ve Hz. Peygamber'in buyruklarının gereğini çok daha iyi yapıyorlar. İslam ümmeti benim görebildiğim kadarıyla, İslam ümmeti hakikaten bir silkinci içerisinde. Tabi bu kolay gerçekleşmeyecek belki ama bu ümmet tekrardan eski, azametli, o satvetli dediğimiz günlerine Allah'ın lütfü kerimiyle tekrardan erişecek. Ben o inançtayım. Bu ayetleri şu son zamanlarda, özellikle de ülkemize bakacak olursak, bu ayetleri hayatlarına hakim, rehber ettiklerini çok net bir şekilde hamdolsun görebiliyoruz, tamam mı Kardeşlerim? Evet, soru var mı diye baktım ama Hocam, soru ben, olmadığına göre evet. E, Soruyum evet. eğer şey olursa. Hani Abdülvaki dedi ya, bu e, uygulamaları hep sonsuza kadar devam ettirebilirim. Evet. Bir de bu uygulamalara verilen bir isim var ya Tıbbı Nebevi. Evet. Ee, nebevi mi? Nebevi, nebevi değil mi? Nebevi. O, evet. İmam Nebevi Hazretleri değil. Nebevi Tıbbı değil. Nebevi. <gülüyor> <gülüyor> bu isim ne kadar doğru? Hani Peygamber Efendimiz'in sonuçta hani dedik ya üretmiş, yeniden üretmiş olduk bir şeyler değil. Hani kendisinden önce de vardı bu kırk iki tanesi diye. Şimdi bu ifadeye şöyle bir cevap vereyim Safa. Tıbbi nebevi ifadesi eğer bu hadislerin peygamber aleyhisselamın aidiyeti kastediliyor ise bunda bir sıkıntı yok bu ifadede. Tıbbi nebevi yani Hz. Peygamber aleyhisselamın uygulamış olduğu tıbbi tedavi yöntemleri veya tasvip ettiği yöntemler. Ama bu sözün altında böyle bir mucizevi bir anlam yükleniyorsa o biraz bizi zorlayabilir. Şundan dolayı hani bazı örnekler verdik. Peygamber aleyhisselam dedi kendi zaman çerçevesinde tedavi yöntemleri ne var ise bunları uygulamaya çalışmıştır. İşte bir sahibisinin Esad bin Zürare'de uygulamış olduğu tedavi yöntemi de sonuç vermemiştir tabi bir şekilde. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselam kendi dönem şartlar içerisinde en güzel yöntemleri uygulamıştır ama bunlar asla şerata aykırı, aykırı değil. Bak bu çok önemli bu dediğim söz. Peygamber aleyhisselamın bu uygulamaları aziz kardeşlerim, değerli seyirciler bunlar hiçbir tanesi dine aykırı uygulamalar değildir. Yani getirmiş olduğu dine aykırı bir peygamber düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhisselam ki bunlar da, Abdülbaki, bunlar da Hz. Peygamber aleyhisselam dönem şartları içerisinde insanların uygulama, uygulayabildikleri, bilebildikleri en üst seviyedeki bilgilerdir. Peygamber aleyhisselam da bunlardan yararlanmıştır. Dolayısıyla şifalı bitkilerle tedavi olduğu için bu uygulamalar, bunlarda herhangi bir tıbbi zararda söz konusu olmaması gerekir. Niye? Çünkü tedavi yöntemi olarak tabi içine bir şey karıştırılmamış yani bozulmamış maddelerle tedavi yapıldığı için bunlar. Şimdi sen ne diyeceksin yani bal zararlı mıdır diyeceksin bunu diyebilir misin? Hayır. Veya mantar insana yararlı bir şeydir. Veya da insanların kullanmış oldukları başka şeyler çörek otu. Çörek otu ile ilgili hepiniz bilirsiniz sevgili seyirciler. Bugünkü tıbbın da özellikle tavsiye etmiş olduğu şifalı bir bitkidir. Abartı mıdır bilmiyorum ama ölümden başka her derde devam Çok faydalı olduğunu, yani. Safa çok faydalı olduğunu ifade etmek için söylenmiş olan bir sözdür o. Evet. Hocam burada da Hatta öl evet. ölçüyü mesela kaçırmamak gerekiyor. Peygamber Efendimiz mesela balla tedaviyi teşvik etti diye tutup da şeker hastası birine bal vermememiz gerekiyor. Adamı öldürürüz evet. Benim bilebildiğim kadarıyla bal şerbeti de öyle her hastalıkta değil. Bir kısmında sıcak şerbet, bir kısmında soğuk şerbet içilmesi gerekiyor. Yani orada ölçüyü de iyi ayarlamak ve modern tıbdan mutlaka yararlanmamız gerekiyor. Hocam Buyurun ben bir ben. soru soracaktım da. Buyur. Hocam biz bu dersimizde ve geçen dersimizde Peygamber Efendimiz döneminde uygulanan e, tıbbi yöntemleri ve pe bizzat Peygamber Efendimizin de onayladığı e, birkaç yöntemden bahsettik. Bu yöntemleri de hadis-i şerifler ış ışığında değerlendirdik. Hı. Peki bizler e, bu hadis-i şerifler, e, hadis şerifleri günümüz modern bilim, e, tıp yöntemleriyle nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi bunlara bizim bakış açımız nasıl olmalı? Onu mu diyorsun. Evet hocam. He, gayet güzel anlattın. Evet. Anlatabildi mi? Ben anladım. Anladık hocam, gayet iyiydi. O Sorarım zaman sana bak, ne sordu diye. <gülüyor> Şu an ben değildim ama so sorsanız da cevap veririm yani. O zaman soralım hocam. <gülüyor> Ver. Şey diyor, anne hani hocam, Peygamber Efendi döneminde, Be. Peygamber Efendimiz döneminde <gülüyor> uygulanmış olan. Tedavilerle bugünkü tedavileri nasıl hani karşılaştırabiliriz? Bizim <gülüyor> bakış açımız ne olmalı yani? Burada üç bakış açısı Allah razı olsun. Üç bakış açısı e, zikredebiliriz. Aha. Bu rivayetlere bizim bakışımız nasıl olacak? Bir, tıbbın kesinlikle onaylamış oldukları. Yani tıp mesela az önce ifade edeydi. Balla tedavi, çörek otu, ismit, işte ne bileyim başka neler var? Başka bir şey yok olur mu ya? Dağlama dediniz hala devam ediyor demişti. Dağlama. Hacamat, hacamat mesela bugün az seyirciler sizler de bilirsiniz. Sağlık Bakanlığı hacamatı tedavi yöntemi olarak uygulatıyor. Kabul etti bunu ha, tıbbi Sağlık Bakanlığı. Yapılar, evet. Hı -hı. Hocam. Şimdi dolayısıyla bugünkü tıbbın kesin olarak bir sıkıntı görmemiş olduğu tedavi yöntemleri ilgili söyleyeceğimiz nedir? Bunlar modern tıbba muvafık olan rivayetlerdir diyeceğiz. Tamam, bunlarda herhangi bir tartışma konusu, söz konusu olamaz. Tamam. Birincisi bu. Anlaşıldı mı? Anlanmış bakmıyorsun da evet. Eyvallah. İkincisi arkadaşlar, ikincisi bugünkü modern tıbbın verilerine kesinlikle aykırı olduğu test edilenler. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir. Şöyle şimdi ben bu sohbetimizin dersimizin başına dedim ki Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan gelen tıbba da rivayetler oldukça yekün tutuyor dedim ve o arada şunu dedim Peygamber Aleyhisselam'a en çok yalan isnat edilen konulardan bir tanesi de tıp, tıp. konusudur dedim tıp konusudur. Şimdi dolayısıyla böyle tıbla ilgili tıbba uygun olmayan ama gerçekte tıbba uygun olmayan çok uydurulmuş rivayetler var. Ama sayı rivayetlerin bir kısmı da bugünkü tıbbi verilerle çelişki içerebilir. Mesela bir örnek vermemiz gerekiyor buna. Sinek hadisi diye meşru olan bir hadis var. İki kanadı Heh. olan. Diyor ki sinek kabınıza düştüğü zaman diyor onun bir kanadında zehir bir kanadında panzehir vardır onu iyice batırın sonra atın Dolayısıyla o düştüğünde zehir oraya zerk ettiği için iyice batırdığın zaman yeme o panzehiri zerk eder. Dolayısıyla o nötralize olur. Bu şekilde. Şimdi az kardeşlerim şimdi yapılan araştırmalarda esasında sinekte böyle bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir olduğu tespit edilmiş değil. Ben az seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Bakınız. Ama tespit edilemez de değil. Ona geleceğim birazdan. Bugün kesin olarak sinekte ne var ne yok hepsi tespit edilmiş durumda esasında. Safa İncelenmiş, yani alt üstü bir sinek, evet. İncelenmiş hocam, durumda. Hocam, en yehlugu zübabe ve le vicitema'u ayet var hocam. Evet. Sinek deyip bir şey yapmamak lazım ama. Ya elbette ki. Allah zaten bir ufak sineği bile bizlere ne yapıyor? Be'ud'e, değil mi? Firavuna yani. musallatıyor. Bize ufak bir sineği misal olarak veriyor. Orada Allah'ın kudretini işaret eden şeyler var. Elbette ki öyle. Şimdi diyeceğim şey şu. Az kardeşlerim, değerli seyirciler. Bu hususta yani silahın bir kanadında zehir, bir kanadında panziğer olduğunu ispat etti herhangi bir araştırma yoktur. Bakınız, bunu duyarsanız kesinlikle inanmayın. Niye yok? Çünkü böyle bir şey tespit edilmiş olsa bizim Müslümanlar, yeryüzündeki Müslümanlar bunu öyle bir gündeme getirirlerdi ki Hz. Peygamber'in nübüvvetini ispat etmek için bunu herkes önüne mutlaka koyarlardı. Peki bu rivayetle ilgili kanaatimizin ne olması gerekir? Benim şahsi düşüncemdir, bu yorumum. Ben aleyhissalatü vesselam efendimizin bu konuyla ilgili sinek kaba düşerse meselesiyle ilgili bir şey buyurduğunu düşünüyorum. Ne buyurduğunu az sonra söyleyeceğim. Ama ravilerin bu hadisi nakleden ravilerin lafızlarla ilgili olarak kendi zihin dünyalarında bir takım değişiklikleri hataya düştüklerini ve hadisin sözünü değiştirdikleri düşüncesindeyim. Ben ne düşünüyorum? Benim kanaatim azane Hazreti Peygamber aleyhisselam. Şöyle buyurmuş olabilir diyorum. Birinizin kabına sinek düşerse onu oradan kaldırıp atın yemeği yine yiyin. Çünkü Hz. Peygamber dönemine gidecek olursanız, gidecek olursanız hakikaten imkanlar arasında bugünkü gibi olmadığını görürsünüz. Dolayısıyla içine sinek düştü. Senin köyde mesela yoğurda sinek düştü, yoğurdu döküyor musun? Döküyor musun? döküyor musun? Bir daha nereden bulacağız ya? Yani? Öyle bir şey yok. Biz köylü çocuğuz. Yani sin hepinizin yüzünüze bakıyorum. Hepiniz sen biraz Safa Köylü çocuğuna benzemiyorsun. Hocam benim Hep... yıllarım köyde geçti Öyle mi? Tamam. Sen köylü Hala. belki benim. Hala köyde mi? Ankara'nın köylerinden evet. birindeyim. Ama hiç bizi oraya götürüp bir misafir etmedi Evet. Şimdi hocam, diyeceğim. Biz alıp Rize'ye götürmüyorsunuz. Kaç seferdir gidiyorsunuz o Ben köye gidiyorum. Gidiyorum iki gün üç gün kalıp geliyorum. Ben sizi çağırırsam gelene kadar ben dönmüş olurum. Evet. Sadece sırf yol için çağırsanız biz yine geliriz siz arkadaşlar. Arabayla götüreceğim sizi. Tamam, tamam inşallah. Evet. Yolda da yemek ısmarlayacağım hatta. O tamam düğünden kalma yemeği. Tamam inşallah tamam. tamam. Ama hocam yemeği de sobanın üstünde tamam. sizden bir şey rica ederiz o zaman hep ne? paylaşıyorsunuz ya. Ne? Yaptıklarınızdan Ya o kolay, o kolay o kolay Allah'ın izniyle kolay. Bizim köy bereketli bir köy. Evet şimdi burada ben şunu demek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam efendimizin bu sinek ilgili ben böyle buyurduğu düşüncesindeyim. Yani aleyhissalatü vesselam efendimiz yemen zayi edilmesini istemedi ama daha sonradan raviler, bu hadisin lafını koruyamayıp bu şekilde bizlere aktarmışlardır gibi düşünüyorum ben. O düşüncedeyim. Dolayısıyla hadisin kökünün esasında sahi olduğu düşüncesindeyim. Üçüncü olarak değerli kardeşlerim, tıbbın kesin olarak karar veremediği hadisler var. Aziz seyirciler, karşımızdaki hadis sonuçta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den rivayet edilmiş bir rivayettir. Bize düşen şey nedir? Her zaman teenni ile hareket etmektir. Ve biz bugünkü modern bilimlerin, ilimlerin, ilim dallarının bugün mesela bir mesele hakkında karar verdiği zaman bir müddet sonra o kararını değiştirdiğini görebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. evet. Görüyoruz. Dolayısıyla önümüze bir hadis geldiği zaman, önümüze bir hadis geldiği zaman bu sinek hadisindeki kadar net olmasa bile çok cüretkar olmamak lazım. Biraz zamana bırakmak gerekir. Biraz zamana bırakıp onlar ilgili araştırmaları, tespitleri biraz beklemekte fayda var sabırlı olmamız icap eder. Dolayısıyla bize düşen şey nedir? Tenni ile hareket etmektir. Bunu yapabilirsek kanaatimce o zaman Hz. Peygamber aleyhisselama ve onun hadislerine karşı daha fazla saygılı olmuş oluruz. Ama ben size şunu ifade edeyim. Yani diyelim ki kesin olarak ispat edildi ki bugünkü modern tıbbi verilerle uyuşmuyor diyelim. Hani öyle muhal farzı olarak söyleyelim. Bu yine de ise hadis tabi, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın nübüvetine bir gölge düşürmez. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in dünyaya gönderiliş amacı nedir? Bizlere tevhid çerçevesinde Allah'a yürütmektir. Yani bir peygamberin görevi matematik hocalığı, tıp hocalığı, işte ne bileyim başka ziraat hocalığı yapmak değildir. Hidayettir. Öyle. Hidayettir ama Hz. Peygamber Aleyhisselam, aziz seyirciler, Hz. Peygamber Efendimiz şifalı bitkilerle tedavi yöntemi uyguladığı için bunların içerisinde bir yanlış bulunacağı düşüncesinde de değilim. Bak onu da söyleyeyim. Yani bitkilerde otta şunda bunda Allah'ın yaratmış olduğu bitkilerde ki aktarlara gittiğiniz zaman aktarlara gittiğiniz zaman bir sürü orada otları falan görürüz. Burada yapılacak olan şey nedir? Bunları usulünce tabiplerimizin, doktorlarımızın tavsiyelerine göre uygun bir şekilde kullanmaktır. Bunu yapabilirsek ben sıkıntının büyük oranda biteceği düşüncesindeyim. Ahmet evet. Davutoğlu hocanın sözünü geçen hafta şey yapmıştı evet. hocam. Bulgaristan asıllı. O onları hepsini ee, müteşabih mukabilinde müteşabi olarak görüyor, evet. Kabul ederiz evet. demişlerdi. Dersimizin inşallah hayırlara vesile olmuş olduğunu Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.